Tek kitap. Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakilere. Allah binayeminun ve yutimun Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar. Ula'ike <gülüyor> ala İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah bulanlar. İzlediğiniz için teşekkür <Gülüyor> Kâre satlananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir imana gelmezler <gülüyor> Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. <gülüyor> İnsanlar da vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa, iman etmemişlerdir. <gülüyor> Akılları sıra, Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da, farkında değiller. FİP <gülüyor>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 Ne zaman onlara, yeryüzüne fesat saçmayın denilse, biz sadece barışçıyız, ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler. <gülüyor> Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok, farkında değiller. <gülüyor>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 Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir. Böylece onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. Ule! İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu kârda bir ticaret olmadı. Çünkü kâr yolunu tutmadılar. <gülüyor>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 Sağır, dilsiz ve kördürler onlar onun için hakka dönmezler <gülüyor>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 يا فاعل الظروف يخفض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 yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. <Gülüyor>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 أنما الذي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 Odur ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca hizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir. <gülüyor> قالوا kulun rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit onlar aa oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın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 Ademe bütün isimleri öğretti. ki ben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi. <gülüyor> hansın yara Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki her şeyi hakkıyla bilen her şeyi hikmetle yapan sensin dediler <Gülüyor>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 kulu illahi meleklere ademe secde edin dedik İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu. Bakın.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 فأزيلهم الشيطان وعنها فأخرجهما آل مما كان فيه وقلنا بطوبة بطبن بطبن بطوبة بطوبة بطوبة وقلنا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 Kâr edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. <Gülüyor>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 Hakkı batıla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin. <Sessizlik> Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın. <Sessizlik> halka iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz, Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız? <Sessizlik> D sabvır göstererek namazı vesile ederek Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil Elle <Sessizlik> vu. İçi saygı dolu olan bu müminler, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini iyi bilirler. Ya ben Ey İsrail'in evlatları size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. Hatta o gün ki hiçbir <gülüyor> nefis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 Hatırlayın ki sizin geçmeniz için denizi yarmış, sizi kurtarıp, siz bakıp dururken gözlerinizin önünde Firavun hanedanını boğmuştuk. <gülüyor>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 Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik. <Sessizlik> Musa'ya kitap ve furkanı verdik. Ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتقادكم العذل أتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم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 Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik. <gülüyor>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 ثم ما غنا وعد يقول الربا بسدلن قروح لكم خطاياكم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 فبذل الذين ظلموا قولا غير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 sayınlar tan sayın ninugo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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسى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 in mm -hmm.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 Thank <laughs>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 Ondan sonra yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. وَلَقَدْ <Sessizlik> İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara aşağılık maymun olun dedik. Ece'allâhâ mekâlen li mâdeyne yedeynâ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 le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 ذل ذلك فريا كان الاداسي او اشد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 Ve öylesi var ki, Allah'a olan tazimi sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. <gülüyor>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 Niyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da. <gülüyor> bir kısmı da ümmiidir kitap nedir bilmezler bütün bildikleri kendilerine anlatılan bir takım kuruntu ve uydurmalardır. onlar sadece bir zan içindedirler <gülüyor>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 edip makbul ve güzel işler yapanlar ise işte onlar da cennetliktir hem de orada ebedi kalacaklardır. <Gülüyor>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 وإن أخذني فارقكم لا تكفقون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 İşte onlar ahiretlerini verip karşılığında dünya hayatını satın almışlardır. Onun için bunların cezası asla hafifletilmez. Kendilerine yardım da edilmez. <Sessizlik> pull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 Kimini öldüreceksiniz ha? Kalplerimiz perdelidir dediler Öyle değil. Kafirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler. <gülüyor>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 Allah'ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. Allah'ın <gülüyor>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 İmanınız size ne kötü şey emrediyor. <Gülüyor> Allah katında, ahiret yurdu, cennet, bütün insanlar içinde, yalnız size ait ise, ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü istesenize. <Gülüyor> ile yaptıkları işler ortadayken ölümü asla istemezler Allah o zalimleri pek iyi bilir. <gülüyor>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 O fasıklar hem bunları reddedecek hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar içlerinden bir güruh, onu bozup atı verecek öyle mi Hatta sadece az bir güruh da değil onların ekserisi ahit tanımaz imansızlardır <gülüyor>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 Let's like do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 edenler. Siz onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun. Mesela, demeyin, deyin ve dinleyip itaat edin. Kafirler için acı veren bir azap vardır. <Sessizlik> إنا أيُّنا ننزل عليكم من خير من بكم والله يختص برحمته ما يشاء.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 ما من سُقِطَ مِنْ آيةٍ منها أو أو مسجَّانَ أَلَمْ تَعْلَمَ Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe herhangi bir ayetin hükmünü nesh veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Allah <Sessizlik> misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin ondan başka ne bir haminiz, ne de bir yardımcınız vardır. Amduridunun tesaluru min <Sessizlik> Yoksa siz daha önce Musa'dan istendiği gibi Rasulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim? İmana bedel inkarı alırsa, artık doğru yoldan sapmış olur. <gülüyor> Sırf nefislerinden ileri gelen bir kıskançlık sebebiyle, ehl kitaptan birçok kimse, gerçek kendilerine ayan beyan belli olduktan sonra, sizi imanınızdan uzaklaştırıp, kafir haline çevirmek isterler. Yine de Allah, bu husustaki emrini bildirinceye kadar, affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir. وَأَقِمِ الصلاة طَرَاءَ الذكاء وما الشَّمْسِ وَعَشِيِّ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 الشريك والمنور بأينما تسعى فثم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 Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak istiince sadece ol der, olu verir. ذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم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 الذين آتيناهم الكتاب يبينون حقا وقيلوا تي اولئك يؤمنون به ونيا ربهم فاولئك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 İsrail'in evlatları size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. <Gülüyor>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 وَإِذِ ابْتَلَىٰ تِلْكَ الْقَوْمَ بِضِيقٍ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 Allah, zalimler ahdime nübüvvete nail olamazlar buyurdu. Ve biz yaraln al Bayt basabetinin ve ve تأخذ من مقام إبراهيم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 وَإِنْ قَالُوا إِذًا لَّمُفْتَرِينَ فِي جَهَنَّمَ فَذَلِكَ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 رَبَّنَا وَزَعَلْتَ إِنَّهُمْ رَسُولٌ مِّن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 Kendini bilmeyen ahmattan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik O ahirette de salihlerden olacaktır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 Ve biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. İsa ummetum kad khalet lezâ mâ tesebet ve lakum mâ tesevtum ve lâ İşte onlar bir ümmettir geldi geçti onların kazandığı kendilerine sizin kazandığınız da sizedir siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz. Falikulun <gülüyor> hiden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 ''Kıbratan ve men ve lehu ''Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir?'' Biz ancak ona ibadet ederiz deyiniz. Kul <Sessizlik>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 Yaptıklarınızdan habersiz değildir. İlke ummetun kalbihonet, lezama keserbet, ve lekinma kesertum, ve la tüsterum. de i̇şte onlar bir ümmetti geldi geçti onların kazandığı kendilerine sizin kazandığınız da sizeydir siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz <Sessizlik> insanlar bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir diyecekler de ki doğuda batı da Allah'ındır o dilediği kimseyi doğru yola yöneltir <gülüyor>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 Come <laughs> on.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 One. <laughs>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 o takdirde sen de zalimlerden olursun. <gülüyor>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 Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bunda hiç tereddüdün olmasın. <Sessizlik>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 Her nereden yola çıkarsan çık namazda yüzünü mescide haram tarafına döndür. Şüphesiz ki böyle yapmak, Rabbin tarafından gelen gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَيتَ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 Öyleyse siz beni zikredin ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ya, Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. <Sessizlik> Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis, onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. <Gülüyor>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 Sabırlılar o kimselerdir ki, başlarına musibet geldiğinde, biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O'na döneceğiz derler. ve <gülüyor> İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. <Sessizlik>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 ancak onlardan tövbe edip hallerini düzelten ve gerçekleri açıklayanlara gelince ben onların tövbelerini kabul ederim ben onların tövbelerini kabul ederim zira tövbeleri kabul eden çok merhametli olan benim innellezine tefewve ve ma Ölenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. ve <gülüyor> kuvayın Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi kendilerine yeni bir mühlet de verilmez. <gülüyor> Hepinizin ilahı tek ilahdır. Ondan başka tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. <gülüyor>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 İşte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi. <gülüyor>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 İnsanlar, yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helal hoş olmak şartıyla yeyiniz. Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. <Gülüyor> O sizi hep çirkin işler ve hayasızlık yapmaya bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder. <Sessizlik>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 İllâ dua'en ve İnkarcıları Hakka çağrının durumu,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 Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yiyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'na şükrediniz. <Gülüyor>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 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُمُوا لَمَا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 onlar hidayeti bırakıp dalaleti mağfireti verip azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. <gülüyor>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 ليس الفر أنت والجود أكن قبل المشرق والمغرب ولكن النذر لاَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ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 Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Ya eyyühellezine amen kutuba aleikumun qisasu firi katlen.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 Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz. <Gülüyor>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 Vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali değiştirendenin boynundadır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. <gülüyor>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 edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı böylece umulur ki fenalıklardan korunursunuz <Gülüyor>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 وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً الصِّيَامِ رَفَعُ إِلَى الْسَّاجِدِينَ Oh. Uh -huh.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 mallarını haksız yollarla yemeyin halkın mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için rüşvetlerle hakimlere koşmayın <Gülüyor>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 وقاتلوا في سبيل الله الذي ليقاتلونكم ولا تحتدون إن الله لا يحب المعتدين Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. <Sessizlik> أنت أشد من يقتي ولا تقاول.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 وقاتلوهم حتى لا تكون في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 Allah yolunda malınızı harcayın da, kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın ve hep güzel davranın. Çünkü Allah güzel hareket edenleri sever. But مستع من الهدى، فمن لم يجد في ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إكاشتم. ذلك لمن لن يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا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 I'm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 فمن الناس من يقول ربنا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 İşte bunlar kazandıkları şeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler. Allah hesabı çok çabuk görür. What?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 <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> insanlardan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 Senin yanından ayrılınca, ülkede fesat çıkarmaya çalışır. Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah, elbette fesadı, bozgunculuğu sevmez. Ve <gülüyor>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 öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir. Ya Ey iman edenler! Hepiniz toptan barış ve selamete girin de, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin aranızı belli bir düşmandır. فَإِنْ زَلَزْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْتُمُ size bunca gerçekler, açık deliller geldikten sonra haktan ayrılırsanız, iyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir. <gülüyor>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 القتال فيه كبير وصفت Yeah.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 تَرَى <تصفيق> أَيُّ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 Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. <gülüyor> Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. <Gülüyor>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 Altyazı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 ولا <تصفيق> تستخدم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 وَإِذَا قُضِيَتْ مِنْ نِسَاءٍ فَزَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَقُولُوا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 daha nezihdir Allah bilir siz bilemezsiniz <gülüyor>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 Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. <Sessizlik> Onlar bir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 l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 bir mehir belirlemiş olarak kendilerine dokunmadan eşlerinizi boşarsanız bu takdirde belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir ancak eşler yahut nikah pahı bulunan kocalar gözü tok davranırsa başka ey kocalar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 namazlara hele salat-ı dikkat edin ve kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun. Ben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 Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini iyice açıklar. <gülüyor> Baksana, sayıları binlerce olmasına rağmen, ölüm korkusuyla diyarlarını terk edip çıkan kimselere Allah onlara ölün dedi. Sonra onları diritti. Doğrusu Allah insanlara lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. <gülüyor> Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Ba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 plaît Fonya zareye <Sessizlik>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 Calut'un beraberindeki müminler ise, Canut ile ordusuna karşı çıkınca, dediler ki, Ya Rabbena! Üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kafir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle.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 biz sana onları dost doğru bildiriyoruz. Sen elbette Resullerdensin. <gülüyor>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 Thank mm -hmm. you.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 Allah o فِي ki,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 Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak, batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir. Allah!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 yahut şu kimsenin hali gibi ki o bir şehre uğramıştır şehrin altı üstüne gelmiş ıpıtsız yatıyordu Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi bunun üzerine Allah onu yüz yıl boyunca öldürüp sonra diritti ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca o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 in the world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 Şiddetli bir yağmur iner inmez, toprağı kayıverir, cas-cavlak kalır. Öğleleri işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler, zira Allah inkarcıları emellerine kavuşturmaz. <Sessizlik>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 sizden herhangi biriniz hiç arzu eden mi ki kendisinin hurmalığı ve üzüm bağı bulunsun bahçede dereler akıyor içinde her türlü mahsulü bulunuyor ama kendisinin üstüne de ihtiyarlık çökmüş ve ellere ermez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 Edenler, kazandığınız şeylerin ve yerden sizin faydanız için bitirdiğimiz ürünlerin temiz ve güzel olanlarından Allah yolunda harcayın. Siz göz yummadan, içinize yapmaksızın almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. İyi bilin ki Allah ganidir, hamittir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır. <Gülüyor>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 وَمَا لِي تَرَى اسْمَتَ الفَرْقَ بِوْثِيَ كَثِيرًا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 Hayır olarak harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı, Allah mutlaka bilir ve mükafatını verir. Fakat zalimlerin ahirette yardımcıları olmaz. <Gülüyor>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 ليس عليك هداهم ولكن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 لِفُقَرَاءِ إِنَّ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 Allah, faizin bereketini eksiltir. Zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah, kafirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez. <Gülüyor> Eden, makbul ve güzel işler yapanların, namazı hakkıyla ifa eden, zekat verenlerin, işte onların, Rabbleri nezdinde mükafatları vardır. Onlar için hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Yeah! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terk edin.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 borçlu sıkıntıda ise kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır. <Sessizlik>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 Ooh! Mm -hmm. <Sessizlik> Allah Allah Ey iman edenler belirli bir vadeye kadar birbirinize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 وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَاِنَّهُ قَلْبُهُ بِمَا Eğer yolculuk halindeyseniz,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 الله ما في السماوات وما في الأرض وإن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 hakkını dileriz dönüşümüz sanadır la yumkinifunna wa Allah, hiçbir kimseyi, güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik, kendi lehine, işlediği fenalık da, kendi aleyhinedir. Yâ bena eğer unuttuk, veya kasıtsız olarak, yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Yâ bena bizden öncekilere yüklediğin gibi, ağır yük yükleme. Ya Rabbena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi hükümlü tutma, affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize, sensin Mevlamız, yardımcımız, kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize.